Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala Ali Muhammed Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Rabbiş rahli sadri ve yasirli emri ve ahlul uhtatan min nisani yafqahu kavli Arkadaşlar yecüc ve mecücü anlatmaya devam ediyoruz Ve biz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 İki dağ arasında yapılmıştı. Nitekim ayette "Hatta ize belaga beynes seddeyn Nihayet iki dağ arasına ulaştığında diye geçmektedir Keh Suresi 93'te. Yani karşı karşıya iki dağ. Sonra şöyle buyuruyor. "Hatta ize seve beynes seddefeyn meynes seddefeyn yani nihayet iki dağ arasını aynı seviyeye getirince yani iki dağ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 Çarşıları tuğla ile kapalıdır, e, kaplıdır. El cemi'ü sahih ve iler kitaplarının sahibi İmam-ı Ebu İsa Ettirmizi tirmizi bu şehirdendir. İşte bunun üzerine diyor ki Seyyid Kutub Rahim Ağulla Tirmiz şehrine yakın yerde bir set bulunmuştur. Orası Babul Hadid olarak bilinir. Babul hadit Hadid yani Arapçada demir kapı manasına gelir. Miladi bin yüzlü yılların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 olabilir demiş. Seyyid Kutup bunu Fizilal Kur'an'ın dördüncü cildinde söylüyor. <gülüyor> evet ayrıca Muhammed Saleme Cebr Eşlatus Sa'a ve, e ve Esraruhu diye bir eserde geçmektedir. Yine Yusuf El-Vabil diyor ki bununla ilgili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 Sura üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Yani e, seddin delindiği zaman kıyametin iyice yaklaştığı zamandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen, rivayet edilen, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste bu seddin şimdiye kadar delinmeden ayakta durduğu hususunu Resulullah aleyhisselatü vesselam açıklamaktadır. شوله بуют يور بقتلوا زبورة إلى طلعة في بيت يديور يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم أرجع فستخرقونه عدا فيعيده الله كأشد ما ما كان حتى إذا بلغ مدتهم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 fi istakun el miyah ve minhum Allahu ekber Bakınız Ebu Reyra danı radiyallahu rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onlar her gün bu seti kazmaktadırlar. Yeciç ve Mecuç yani seddi aşmak için her gün delmek için onu onu delmek için uğraşırlar. Onu onu kazarlar. Çünkü Ayet diyor, yahfiru kulle Her gün onu onu kazarlar. Delmeye yaklaştıkları vakit, başkanları yani meclis ve mecücün başındaki kişi dönün, seddi yarın delersiniz der. Yani kazarlar, kazarlar, kazarlar. Artık gerçekten delilmeye az bir zaman, az bir şey kalır.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 Ey Allah'ın Resulü içimizde salihler olduğu halde helak olur muyuz? Evet kötülükler artarsa diyor. Aleyhisselatü ve Selam tabi bunun sebebini de şöyle açıklıyor diyor ki bugün Cüce ve Meccüc işte serdilerinden şu kadar bir delik açtılar der ve e, işaret parmağıyla baş parmağını halka yapar. Dolayısıyla dolayısıyla inşallah e, burada bu, bu hadis daha önce geçmişti. E, Seyyid Kutub rahimahullah ona göre Allah Azza ve celle seddi yıkması vaadi gerçekleşmiştir ye'cuc ve me'cuc de çıkmıştır kim bunu söylüyor kim bunu söylüyor ee, Seyyid Kutub Rahim Abdullah diyor ki sed yıkılmıştır vaad gerçekleşmiştir ye'cuc ve me'cuc çıkmıştır onlar 7. hicri asırda ortaya çıkan tatarlardır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 Fakat kıyametin büyük alametlerinden olan Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışı ahir zamanda olacaktır. Ve şu ana kadar da görülmemiştir. Sayı hadislerde geldiğine göre onların çıkışı İsa Aleyhisselam'ın inmesinden sonra olacaktır. İsa Aleyhisselam da onların yok olması için Allah Subhanehu ve Teala'ya dua edecek, Allah da onları öldürecek leşlerini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 Ee, bunu noktaleyeyim inşallah ondan sonra ve hâzihi ve alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed subhanaka allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka ve atubu ilayki selamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu